Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman bol, bol bol bol tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyorum ya. Kolay kolay. Bezaltı maddeler, elektrikçiler... ...terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. E, Metropolitikada bugün ben yalnızım. Aysin Türkmen... ...uzun bir yolculuğa çıkacak... ...ve e, gittiği... ...konferanstan sonra tekrar... ...programa e, taşıyacak. Oradaki gözlemlerini. E, bugün... Bu nedenle ben programı tek başıma yapacağım ama e, önümüzdeki e, programda da bu ay'in katılmış olduğu Ayim Türkmenin katılmış olduğu e, konferansın e, ayrıntılarını işleyeceğiz e, Bu günlerde bugün ve yarın çok ilginç iki tane e, önemli e, toplantı var bugün birincisi e, İstanbul Teknik Üniversitesi taşkışla akşamüstü beş buçukta 109 numaralı salonda gerçekleşiyor. Bu şimdiye kadar pek alışık olduğumuz bir toplantı değil. Taksim gezisiyle ilgili bir toplantı. Ancak bu defa bu gezi konusu bütünlüğü içinde nasıl ele alınabilir? Aslında orada görülmeyen şey nedir? Buna İstanbul perspektifinden yaklaşılacak. Yani 19. yüzyılda gelişmiş olan e, Pera 20. yüzyılda gelişmiş olan Nişantaşı, Şişli gibi semtler arasında kalmış olan bu devasa kamusal alan ki Cumhuriyet tarihi boyunca da kültürel ve rekreasyonla ilgili faaliyetleri nedeniyle İstanbul açısından çok önem kazanmış bir merkez. Bu merkezin yeniden keşfedilmesini içeren e, bir sunum yapılacak. E, bu sunum yapıldıktan sonra da ...bir tartışma olacak. Bu tartışmayı... ...Cengiz Aktar yönetecek. Açık Radyo'nun... ...yakından tanıdığı bir isim. Ve çeşitli düşünürler... ...yazarlar... ...bu meseleyi ele alacaklar. Bu... ...kamusal alanın... ...yeniden keşfi için ortaya atılan... ...fikirleri tartışacaklar. Bu toplantıya zannedersem... ...Büyükşehir Belediye Başkanı da... ...davet edildi ama... Gelip gelmeyeceğini tabii kimse bilmiyor. Şimdi bu toplantıyı düzenleyen insanların ortaya koyacakları fikirler neler? İsterseniz toplantıda daha geniş bir şekilde tartışılacak ama şimdiden haber vermek için duyurum etninden birkaç tane cümleyle ve bu konuyu açarak ilerleyelim. İstanbul geçmişte çok önemli bir yaya kentiydi. insani bir şehirdi. Bugün de öyle aslında fakat... ...yeniden keşfedilmeyi bekliyor bu açıdan diye başlıyor. E, fakat bugün e, çok önemli, e, çok tehlikeli bir gidiş var. Bu gidişin içinde neler gözlemleniyor? İşte mahalleler birbirinden koparılıyor. Yani şehrin içine otoyollar yapılmaya başlandı. Otoyollar nedeniyle e, mahalleler ve insani ilişkiler birbirinden koparılıyor. Şehir e, parçalanmış bir şehir haline geliyor. Başka ne nasıl e, gelişmeler var? Yaya ile u, yaya ulaşımı olarak, yürüyerek ulaşılabilir bir kent olmaktan çıkıyor. Onun için bu toplantıda yürünebilir İstanbul diye bir fikir ortaya atılıyor. Yürünebilir olması ne demek? Mesela tarihi yarımada da bugün vapurdan indiğimizde Eminönü'nde e, diyelim ki Çembertaş'a yürüyerek gidebiliyoruz. E, Kadırga semtine yürüyerek gidebiliyoruz. Can Kurtarı'na yürüyerek gidebiliyoruz. E, Beyoğlu'nda da Taksim'den nişan taşına bugün otomobille gitmekten çok daha kısa bir mesafede yürüyerek ulaşabiliriz. Ya da kiralık bisikletlerle e, inanılmaz konforlu bir şekilde ulaşılabilir fakat bu imkanlar kullanılıyor. Dolayısıyla yürünebilir bir kent olarak İstanbul'u keşfetmek gibi bir e, temel e, konu ele alınıyor. Bur Taksim meselesi konuşulurken e, bu Taksim'de çünkü... Kışla tartışması olarak ele alındığı için aslında bugüne kadar bu kışlanın yapılmasıyla birlikte arkasındaki koskoca vadinin nasıl tıkanacağı inşaata açılacağı zaten bugün arada koparılmış Park ve Bahçeler Şehli tarafından yapılmış bir depo inşaatı nedeniyle koparılmış bir bağlantı var ama buna rağmen hala kullanılabilir durumda olan büyük bir ...zenginliğin ortadan kalkması söz konusu. Diğer taraftan kaldırımlar ve sokaklar tekinsizleşiyor İstanbul'da. Yürünebilir bir şehir olmaktan, insani bir şehir olmaktan çıktığı için... ...insanlar adeta sokaklardan kaçmaya başladılar. Sokakları kullanmak yerine araçların dolmuşların içine binerek... ...kendilerini bir an önce evlerine, iş yerlerine atmaya çalışıyorlar. Şimdi bu, bugün Taksim gezisiyle ilgili... Bu tartışmayı e, sunum şeklinde e, teknik üniversitede yapıldıktan sonra değerlendirilmesi için de birçok insan e, bu ortaya atılan görüşleri, bu sunumu e, tartışmaya açacak. Biz hem toplantıyı duyurmuş olduk e, sabah, e, sabah diyelim, hem de konuya da girmiş olduk. Şimdi e, telefonda sevgili Burak Boysan var, e, Taksim'de gezisi ve buradaki kültür vadisi hakkında epey zamandır e, birlikte tartıştığımız, konuştuğumuz. Burak merhaba. Beni duyabiliyor Bunlar musun? Selam. Selam, günaydın. Evet, günaydın. E, şimdi bizim bitmeyen konumuza tekrar geri döndük. Bu üst kurul ile birlikte yani bir üst kurul kararı icat edildi. Çünkü aslında geçmişte böyle bir şey yoktu. Başbakan reddi red edeceğiz dedi. Koruma kurulunun e, kışlayı reddetmesi üzerine kendisi de Talimatla yukarıdan bürokratik bir mekanizmayla merkezden e, bu kararı değiştirip kışla inşaatını tekrar yapılabilir hale getirdi vesaire. Bu keşmekeş içinde bu e, tuhaf e, siyasi şeyler içinde asıl meseleler biraz tartışılmadan kenarda kaldı. Yani bu gezi aslında keşfedilmeye bekleyen bir hazine gibi İstanbul açısından bakıldığında biz hep içindeki şu noktasıyla, bu noktasıyla bir parçasıyla ulaşıyoruz ama aslında o parçalarından çok daha büyük bir şey. Bunu anlaşılır kılmak için bugün de Teknik Üniversite'de bir toplantı düzenliyor Taksim Platformu. Onun duyurusunu yaptım ben programa girerken. E, sen de bu güzel. bütünlüğü içinde e, bu alanı değerlendiren bir kişi olduğun için şimdi de sana bağlanarak biraz da bu konuyu derinleştirelim bakalım ee, biz ee, doğru bir yolda mıyız acaba bu konuyu tartışırken kışla meselesinden de biraz çıkaralım istedik doğru yani şöyle oldu doğru haklısın yani e, kurul e, kışla kararını reddetti e, başbakan da kurulu reddetti yani bunun bildiğimiz haliyle kurulların sonu olduğunu bile düşünüyorum ama dediğin konuya dönersek Orada yapılmış olan 1940'lardaki e, sayalım işte spor sergisarayı. Evet spor Başka ve sergisarayını sarayı artık kimse hatırlamıyor. Burada da bir evet, unutkanlık evet. var. <gülüyor> <Çok>, İstanbul'un <gülüyor> evet. yegane çok amaçlı salonuydu. İçinde evet. buz pateninden hani şimdi buz pateni tartışması oldu ya. E, bale gösterisine, e, voleybol, e, basketbol karşılaşmasından e, milli piyango çekilişine kadar hepsi onun içinde oluyordu. E, sirkler de düzenlenir, sirk filan da olurdu onun içinde. Öyle şeyler de gidirdi içine. Ee, yani onun içinde işte yapılmış olan hani gezi parkının dışında Doğuma Bahçe Stadını düşünelim. Doğuma Bahçe Stadı zaman içinde parça parça öyle bozuldu ki yani e, önce McDonald's yapıldı galiba. Sonra arkasına raf açık türbünler yapıldı. Yükseldi, değiştirildi, zemini değiştirildi. Parça parça çok bozuldu. Hani bugün artık yıkılsın deyendiğinde e zaten köhne bir yer oldu haline geldi. Halbuki yani hani dünyanın en güzeli diye konuşmayı konuşmayız ama <gülüyor> evet. en iyi konuşulmuş, en iyi konumlanmış sadlarından biridir muhtemelen. Şehrin içindedir, ulaşımı çok kolaydır eee şeyde Spor Sergi Sarayı da artık tamamen unutuldu hakikaten. Geriye kalıyor açık hava tiyatrosu. Açık hava tiyatrosu da en son gördüğümde viadüynun yanında ne diyeyim? müsteminat gibi kalmış da yani. Ee, bütün bu parçalar zarar gördü parça parça ve onun bütün olarak algılamak artık imkansızlaştık. Yani hikayeyi daha da geriye götürebiliriz. Hilton'dan başladı muhtemelen bu hikaye. Seyir terası olarak düşünülmüş olan yer yani bütün bu senin bahsettiğin kültür vadisinin iki numaralı park eski adıyla. Evet bir numaralı da herhalde Topkapı Sarayı'nın bahçesi Gülhane Parkı falan değil mi oralar? E, hayır bir numara daha Hı. tuhaf Hı. E, şey Vatan Caddesi'nin sonradan yapıldığı yerde zooloji bata, botanik bahçesi falan gibi bir şeyler öngörülmüş ama ama ön kalkış, kalkışılmamış evet. zaten. Ona, yani bir numaralı park efsane zaten. Hmm. İki numaralı park olarak geçen şey, kültür vadisi olarak geçen şey. İyi algılamak çok zorlaştı doğru. Bunu iyi algılanır hale nasıl getirmek bugünkü sempozyumun konusu olursa şahane bir iş yaparsınız hakikaten. Evet burada tabii e, bu şey e, büyük bir e, siyasi bir e, konu olarak tartışıldığı için aslında şehirle ilgili tarafını biraz e, unutmak durumunda kalıyor insanlar. Mesela e, stadyum için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Stadyum aslında özelleştirildi pahalıdır küldür. Yani aslında bütün stadyumlar şehrin periferisinde şurada burada özelleşebilir de tabii buna diyecek bir şey yok. Tartışılabilir ama şehrin merkezinde tek kamusal alanı yani AKM'yi mesela diyelim biz şey yapsak. Hayır burayı bundan sonra falanca tiyatro veya işte falanca müzik kuruluşu ya da falanca özel kuruluşun yeri yapacağız desek... ...o zaman bir tuhaflık olmalı diye düşünüyorum evet. ben. Öyle hakikaten öyle. Ve o andan itibaren de çok tuhaf müdahaleler görmeye başladı. Yani e, 1930'ların, 40'ların İtalyan mimarisi tarzında yapılmış bir bina... Ben de çok da sevdiğim bir binadır. Özellikle şu gümüş suyunun da inerkenki cephesi. Evet. Yani hala böyle çok dikkat ederseniz onun izlerini görürsünüz. O kapılar söyleyeyim. zaten yani kendi başına <gülüyor> evet. Evet. şeye açılan, Öndeki denize kapılar. açılan, değil mi? Evet. Hiçbir evet. zaman açılmamış edeyim. bile olsa o kapılar çok nadir zamanlarda açılsa bile evet. tören zamanları, yürüye bir tek maratonlarda açılıyordu galiba. Maraton düz, maraton orada biterdi eskiden. Evet. Ee, maraton bitti yöre. Bir tek o sırada açıldığını hatırlıyor gibiyim yani. Onun dışında açılmazdı hakikaten. Onun üzerindeki evet. bir to topuz düşmüştü. Bir tane o, <gülüyor> Onun için ben deli oldum. ...olmuştum tamam mı böyle dilekçeler yazdım... Işte onu yerine takın falan gibi... <gülüyor> ne ile uğraşıyormuşuz abesle... ...iştigay evet, yani... E, e, ...topuz derken bina gitti yani... yani. <gülüyor> <gülüyor> ...düğmesiyle... Derken... ...düğmesiyle uğraşıyordum ben Dolmabahç... ...ıstadanın... Evet, evet, evet, ...topuz derken önce kapı gitti sonra bina gitti yani... ...öyle bir şey yani... Evet. Ee, ...çok yazık hakikaten yani... E, ...şey de öyleydi... ...spor sergisarayı bahsettiğimiz... Bu, ...ben İTÜ'de okurken... ...İTÜ'nün çok ciddi bir basket takımı vardı... Ee, bayağı hani Türk simpiyonlar falan oynayan bir takımı vardı. Böyle Kemal Zeki, Reşat çok iyi bir takımdı. oradan düzenli maçlara, konserlere falan giderdik hakikaten. Ve şehrin tam hemen hemen ortasında en kamusal olanlardan biriydi sahiden dediğin doğru yani. <gülüyor> <gülüyor> Midiseler Arası Müzik Yarışması nerede yapılırdı? Orada yapılırdı. Evet Hatta... orada yapılırdı. <gülüyor> ve gelip liselerimize tezahürat yaptırmışlığımız var orada yani. Evet tabii. <gülüyor> ee, bir de tabii spor karşılaşmalarından sonra şeyler olurdu. Orada geleneksel kovalamacalar ben onu hatırlıyorum. Hilton'un mutfağına kaçardık falan. Haydarpaşalar <gülüyor> Sen Josef'leri dövmesin diye. Çünkü evet, genelde evet. Sen Josef'ler kazanırdı maçı. <gülüyor> Neden seviyorsun evet. Ama azınlıkta oldukları için de kaçmak zorunda kalırlardı falan. Ee, böyle... Evet. E, e, e, bir ara sesinde okudum. Almanya sesi de iyiydi. Ee, o şeyler böyle hatta bir birincilikleri, ikincilikleri filan var. Ee, biz de sopa yedik hakikaten yani. <gülüyor> <Hani buralarda. gülüyor> e, ama öyle böyle hakikaten. Oranın kamusal alan parçaları olan şeyler de yok oldu. E, Cemal Deşit gibi bir şey yapıldı yanına. E, bina. İstanbul Kongre e, Merkezi yapıldı aslında. Yani onu, onun, o yapıldı, o kaç misli bakayım Yani şöyle bir hesap yapılırsa Onun 10 on misli büyüklükte falan belki ama Kullanılmadığı için kimse fark etmiyor onu Şimdi <gülüyor> spor ve sergi sarayı Dur. O kadar çok kentin odağında olan bir yerde ki Yani çocuklar işte oturup Üzerlerine bu sıçrardı, buz patini. Yani böyle kızlar gelip <gülüyor> doğru, önünde doğru, dönerken doğru. önde oturan e, çocukların üstüne buz gelirdi. Ben mi? onu hatırlıyorum falan. ve serinlerdik. Evet. E, şimdi bu kadar e, şehrin içinde insanlarla iç içe olan bir salondu. Şimdi bakıyorum da hani önüne belki kırmızalı seri olabilirler. Zaman zaman çeşitli açılışlar falan oluyor ama hani kentin şeyini pek ilgilendirmiyor gibi de bir tarafta Öyle zaten bir, bir tür şey gibi oldu. ya yani ulaşımı da çok zorlaştı. Yani normal böyle e, hani senin yine konuna dönerse bu yürüyerek gelinen yayalara açık bir yer olmaktan çıktı. Artık hani arabalarla ulaşılan limuzinlerle de istersen yani ulaşılan çok bir yer şey yani. yani çok temel bir şey. Şimdi ben e, şeye gittiğim zaman değil İstanbul e, Film Festivali'nin açılışı davetiyesi geliyor. Hani açılışa gideceğim. Hala daha öğrenemedim nasıl gideceğimi. Aşağıdan taksiyle <gülüyor> gidiyorum. Diyelim o dalış tünelinden geçiyor falan. Kokoreççiler var işte orada sucuk satıyorlar falan. Orada iniyorum. Ondan sonra yukarı doğru merdivenlerden yürümeye başlıyorum. Ya bir tuhaflık var bu işte diyorum. Yani bir yerden daha kolay ulaşılmalı ama ben bilmiyorum. Yukarıdan geliyorum. Yukarıdan da e, ulaşım yok. <gülüyor> tamam mı? Evet. Yani böyle kapatmışlar onu oraya koymuşlar ama... ...insanlar da ulaşmasın diye... ...araya bir takım evet. engeller e, koymuşlar. Ama herhalde şey böyle... E, hani bir eğer limuzin gibi bir şeyim varsa orada bir alttaki garajlara girip oralardan asansörlerle çıkıp kesinlikle yani hani o öyle bir tarz. Ee, şöyle zaten hani e, bu hani e, sen de sık sık konuşuyorduk gezi parkının e, şeye bağlayan... ...ne Mecatfez otellerine orada bir köprü vardı. O ha, köprü önce yıkıldı. Alttaki bu şey eee Divan otellerinden geçen cadde Divan Oteli işte Kad aşağıda Kadırgalar Caddesi mi oluyor ismi? Yukarıda işte şey var onun. Evet gene askeri bir adı var. Ee, o onun üzerindeki o zarif yaya köprüsü de aslında aynı Spor ve Sergi Sarayı gibi. Ee, enteresan bir mimari şey, modernist şeyine sahip aslında. Bir aranj Ar şeydi anlatmıştı. Bu, bu biraz romantik de tınlayabilir daha hani o o, o köprünün Çamlıca'yı çerçevelediğini artık hiçbir şey gözükmüyor diye ama karşı taraftan bakınca bir tür Çamlıca'yı kadraja aldığını... ona göre tasarlandığını falan söylemişti. Evet. Hani şöyle gibi, ...şu açıdan önemli bir köprü. Gezi Parkı'nı... arkaya bağlayan parkı, Gezi Parkı'nın Domaniyon Nişan taşına kadar giden evet. park, Nişan taşımdaki parkı birbirine bağlayan ve hepsini bütünleştiren şeylerden biriydi. Eee Şeraton Oteli şimdi Ceylan'ın teliyle ve o köprünün yapılması bir de o köprünün yıkılmasıyla bağlantılar iyice koptu. Oraya bir tane <gülüyor> e, bir fotoğraf koymuş, bir canlandırma koymuşlar şimdi. <gülüyor> hani bu tartışma olunca e, gazetelerde şey diye çıktı. Gezi'nin ana fikri ortadan kalktı diye. Çünkü yaya köprüsü kopunca, ortadan evet, koparılınca. Doğru. E, doğru e, gezi'nin doğru. de tabii ki bağlantısı koptu. Çünkü ben her e, gün Bir ara kullanıyordum orayı. Nişantaşı'nda iş yerim vardı. İşte Cihangir'de de oturuyordum. Yürüyerek gidiyordum ve çok daha kolay geliyordu. Sabah çok keyif alıyordum. Özellikle güzel havalarda. yürü evet. Çok mükemmel bir yürüyüş yolu. Oradan yürüyecek. Herkese de tavsiye ederim. Yani bugün o imkansızlığa rağmen hala denenebilir yani o köprü meselesine. Şimdi bu köprüyü koparınca oraya bir tane belediye alelacele kendince bir köprü resmi koymuş. <gülüyor> Fakat nereden çıktı şimdi bu? Biz yaparız Tabii. hiç merak etmeyin diye. Hem bir şey gene Haliç'teki köprü gibi böyle üzerinde de bir şey olan böyle. Eyvah, eyvah. <gülüyor> Yani üzerine böyle bir kemer atmışlar falan. Herhalde belediyenin tanınmış mimarlarından biri tasarlamıştır büroda. Acele o akşam köprünün yıkıldığı Hı. gün. Ee, ...ama hiç yani böyle bir şey olamaz yani şehrin... Evet, ...şey demişler, şimdi tantana çıkarırlar, şöyle bir şey çiziver... ...güzel bir, bir şey, şey çiz masal gibi hani şurada dursun bir kenarda... ...onu da <gülüyor> evet. şey yaparlarsa, görürlerse artık itiraz etme imkanları kalmaz... ...aslında burada köprü olacak hiç merak etmeyin, belki bir gün... dergi bir hali var ama köprü de değil... ...yani nereden çıktı o şimdi, o tasarım oraya yapılacak... ...yani bunu, bir de şöyle bir şey var mı yani bir mimar oturuyor... ...kendi kendince diyelim oraya öyle bir köprü yapmaya kalkıyor... ...onun için o yıkılıyor, yerine de bu yapılıyor falan. Yani nereden çıkıyor peki bu karar... Kim bunu e, onaylıyor nasıl oluyor yani bir tek beiye başkanının Tamam olsun demesi yeterli mi acaba ya yani bu bütüne üzerine bir yarışma yapılır bütünü üzerine bir e, e, konsept evet, kullanımla ilgili bir şey yapılır yani bütün bu alan nasıl kullanılacak? bunun üzerine bir fikir yarışması falan yapılır keşfetmek öyle bir şeydir yani hani bu akşam düzenlediğiniz sempozyma da bunu yardımcı buna bir dediğim önünü açma ihtimali var hani ...çok iyimser miyim? Gene değildim ama... ...yani hiç değilse bir, bir başlangıç olarak... ...çok iyi bir iş yapıyorsunuz aslında... ...bu akşamki sempozyumda. Ha, bir başlangıç olabilir bu evet çok haklısın. Evet. Gecikmiş bir başlangıç olarak da görülebilir. Aslında başbakanın hep bu kışla yapalım... ...şunu yapalım bunu yapalım fikrine karşı... ...aslında biz epey zamandır... ...bunu söylüyorduk ama baktık başka çare yok. Bu sefer bir sunum hazırlandı... ...ve bu sunumla... ...tartışmaya açılacak. Yani ve bir tür şey gibi. Bir proje hazırlandı ön proje, aslında. Heh. Ön projeler gibi yani. Yani en ön projeleri hazırladık. Evet. Neden böyle olmasın? Niye böyle olmasın? Hani böyle bu şehirde yayalar da var anlamında. Evet. Ee, ve şey de hani umarım şey de olur. Bunu böyle sırf sempozyumla kalmaz. Şey de koyarız. E, Taksim platformunun. Sitesine. Web sitesine. Tabii. Ee, ayrıca ee, tabii evet, tartışılması ben... da iyi olur. Çe çeşitli kurumlarda hiç... Eee belki başka şeyler de ortaya çıkar. Başka fikirler ortaya çıksın diye zaten ortaya atınıyor. Tabii. tabii. Kırcırtı, yani, kırk, kırk e, bir proje e, olabilir bu. Yani birileri de öyle olmasa da şöyle olsa keşke demeye başlarsa başardığınız demektir yani. Evet. zaten e, <gülüyor> de, <gülüyor> Evet. Ve <gülüyor> bunu Kadir Topbaş'a belediye başkanına ithaf edip ve alsana bir evet. proje diye hediye etmek lazım. Ondan sonra düşünsün bakalım ne yapacağını. Eee hani Kadir Topbaş'a edin ama başbakana kadar da yollayın bence her ihtimale karşı yani. Kimin ne kadar yetkisi olduğu çok net bir konu değil çünkü yani. Evet zaten sorun oradan çıkıyor galiba biraz da. <gülüyor> çünkü oradan Sorursa... ee, Hı -hı. iyi bir postacıya ihtiyaç var o zaman. <gülüyor> evet, doğru, yani hedefe şey adrese teslim edebilecek bir postacı. <gülüyor> evet. Ee yani e, iyi kargo şirketleri var vallahi hani ne, nereden geçirerek nereye göndereceksiniz gibi bir şey oluyor e, sen de şeyi konuşmuştuk aslında hani e, kışla yapalım kışların içine de kent müzesi de yapalım o da yapalım bu da yapalım evet. gibi sen şeyi söylüyordum çok da doğruydu yani hani maksemin içinde bir yer var 1000 metrekare evet. bu 1000 metrekayelik yere yani en son kaç kişi gitti acaba? Bütün bundan o açılışlara geliyorlardı dedi. Açılışlar dışında normal hayatın içinde günde 3 kişi geliyorsa helal olsun gibi yani. Hiç kullanılmayan, işletilemeyen bir yer haline geldi. Ben daima kendim orada tek görüyorum. Yani bir kişi daha yani ne oluyor? Yani Saray Mahallibisini herhalde onun 100 katı ya da 1000 katı daha fazla insan Saray Mahallibisini kullanıyor. Evet, doğru. Doğru ve şey gibi hani e, dediğin doğru ben de bir kere girdim böyle hani bir ıssızlık içinde kim burada kimse var mı halinde dolaştım yani öyle bir şey diyor. Yani bekçi de yok hiçbir şey de yok. Kapıda yalnız yani. duran birisi var o su şeyi falan var orada e, su aleti var e, temizlik fırçaları falan filan şeyler konmuş kenarda. Orada birisi kova bekliyor. Mavo, kova kova falan, var. falan var doğru. evet. Girişte öyle bir karşılama alanı var gerçi ama içeride ne olduğu hakkında dışarıya konan bir küçük afiş oluyor bazen bir şey oluyor ya da büyük bir afiş. Ama yani içeride hiçbir bilgi yok. Yani bu ne sergisidir? Işte. Ne işe yararlı ve bu kişi. falan yok. Şimdi orası bin metrekare ve işletilemiyor. Feci durumda yani. Burası on binlerce metrekareden evet. bahsediyoruz açık ve kapalı alandan. Evet. Ve yani Ve işletileneceğin dairede en ufak bir umut taşımıyoruz. Böyle bir şey var yani. Helalikârdın. Yani bir şeyin kalıntısı duruyor. Kamusal şeyin, alanın kalıntısı. Hı hı. İşte Sütlücü'de yapılan mesela kongre merkezi. Avrupa'nın en büyük kültür merkezi diye başlayan inşaat. Öyle kendi kaderine terk edilmiş vaziyette duruyor. Yani yapıldığı anda enkaza dönüşmüş Öyle alanlar oluyor doğru. Evet. üslü yayalaştırıldı ee, güya. Yayalara kapalı tamamen kapalı ancak e, arabalar girebiliyor. Aynı şekilde İstanbul Kongre Merkezi'nin önü yani bu Taksim gezisinin devamı olan yer. Buraya da ancak arabayla yani araba deyince de herhangi bir araba değil resmi plakalı e, araçla canım. girilebiliyor. Başka türlü Hı -hı. girilemiyor o alana yani o araba girsin istemiyorum ben tabii ki girmesin ama yayalar da giremiyor. Şimdi tuhaf tarafı o. Hı -hı. Ve yani e, kongre merkezi İçinde aynı hikaye e, şey, e, Spor sergisi arayının yapılan İçinde aynı hikaye Böyle sürüp gider ve şey gibi oldu yani, Hani bir ara böyle Los Angeles'a Falan gitmiştim Amerika'da hakkete arabasız bir şey yap yani bir şey yapmak mümkün değildi. Ulaşılamıyordu hiçbir yere. Girilemiyordu falan. Ne acayip şehir bak ama sene 1980'lerden o sıralarda İstanbul ne kadar cazip. biz ne güzel yürüyebiliyoruz gibi bir şeydi aklımdan geçen. Ama artık gidiyordu. Çok... Çok kısa var yani o sırada. <gülüyor> evet izleri var hala mesela vapur iskelelerinden mahallelerin içine uzanan sokaklar bunlar yaya yollarıdır. Tren istasyonlarından Hı -hı. çarşısıyla şeyle birlikte Erenköy'de e, Kızıl Toprak'ta falan uzanan Dur. hatta bazen şeylerin altından da geçen e, çeşitli köprülerle falan e, tren yolunun altından da geçen yaya bağlantıları vardır. Şimdi bunları biz e, bu izleri okumaya kalksak İstanbul aslında bir yaya şehri olarak hala duruyor. Yani yürünebilir bir As şehir olarak duruyor hala Ve aslında yani hakikaten bir e, Taksim platformunun biraz ötesine geçiyoruz ama Bir yaya İstanbul'u diye böyle bir şey haritalandırsak evet. Ne kadar da anlamlı bir iş yapmış oluruz bir yandan da yani Evet embark diye bir kuruluş var bu tarihi aramada için buna benzer bir çalışma yaptı Yani yaya hmm. bağlantılarıyla e, şeyleriyle yani aslında herkesin halkın çok iyi bildiği yollar bunlar Ama genellikle işte bilmeyenleri dışlayıcı bir tarafı da var şehrin. Turistler için ve yerliler için daha kullanışlı, daha konforlu bir şehre ihtiyaç var. Bunu net nasıl niteleyebiliriz? Daha herhalde konforlu diyebiliriz. Çünkü insanlar yani yürüyerek bir konfor sahibi olabiliyorlar. Sadece otomobilde bir konfor sahibi değil. Erişebilir oluyorlar. Birbirleriyle ilişki kurabilir oluyorlar yani mahalleler arasında semtler arasında ilişki kurulabiliyor çarşıyla pazarla ilişki kurulabiliyor yaya yolları sayesinde bir de etkinliklerle tanışıyorlar. Yaya faaliyetinin önemli bir özelliği de sadece ulaşım olmamasıdır etkinlik temelli bir faaliyet olmasıdır yani hem yaya ulaşım sırasında alışveriş yapılır ben çok iyi bilirim annem dedem herkes... Eve giderken e, diyelim ki vapurdan indiyse alışveriş yapar, e, şeyden indiyse, trenden indiyse alışveriş yapar. Yani yürüme mesafesi sırasında birçok şey yapılır. Arkadaşlarını görür, kahvede oturur, bir şey daha yapar. E, e, şu da doğru. Yani arabayla dolaştığın zaman şehri hep tanıdığın, bildiğin insanlarla karşılaşıyorsun. Yani e, beklenmedik karşılaşmalar, hiç tanımadığın insanlarla ilişkiye geçmediği bir şey olmuyor. Hep bildiğin insanlar, arabaya bindim, gittim iş yerinden bir memlede gittim gibi. He, hep şey. Evet. Aynı insan coğrafyasının içinde hareket ediyorsun gibi. Yerirken öyle olmuyor. Abi. Yani hiç olmadık ve seni çok şaşırtan şeyler de görebiliyorsun. Hiç e, karşılaşmayacağın insanlarla karşılaşıyorsun gibi. Evet. Şey eskiden zaten çok yaygındı Gidiyorduk sokakta kime rastladım Biliyor musun gibi bir şey yani Artık olsa olsa AVM'de insanlar Birbirine rastlar oldular Sokakta kimse kimseye pek rastlamıyor evet. e, Taksim'in eski hali dışında Yani <gülüyor> bizim bildiğimiz haliyle Taksim dışında olmuyordu böyle şeyler yani Evet Evet biz bu, bu konuyu epey bereketli bir konu ya bu <gülüyor> yürünebilir İstanbul konusunu herhalde daha başka programlarda da işleyeceğiz. Bu sefer Hı -hı. E, Taksim gezisi bağlamında bugün saat 5.30'da bu duyuruyu tekrarlayalım. E, Taşkuş'la 109'da çok ilginç bir girişim var. Herkesi bu keşfe davet ediyoruz diyor Çağrı zaten. E, ilginç Şunu bir dağıtsanıza. Videoyu Videoya aldın. da alın yani hani evet. YouTube mutub bir yerlere de koyun onu ben. Evet izleme şeyleri olabilir. Biraz bunu düşünmek çok lazım. Olur. Hani benim gibi İstanbul dışında olan insanlar için de iyi olur. Başka herkes için de iyi olur. Gelen olur gelemeyen olur yani. Evet bu çok güzel bir öneri. yapmayı Yapmaya çalışacağız zannedersem bir e, görüntü kayıt cihazımız olacak. Hı -hı. Ee, bir de gönülümüz olacak bu işi yapacak ondan sonra dediğim şekilde bunu yayına koyarız ee, daha yaratıcı bir şekilde de belki işleyip bir montaj falan yapıp film haline belki getirilebilir kenti ee, yaya YouTube, olarak keşfetmek youtube'dan izlemeye devam ediyorum sizi Korhan Bey çok teşekkürler katkıların için sevgili Burak Boysan Ankara'ya selamlar kolay gelsin Gerçekten. size oradaki çalışmalarda da görüşmek dileğiyle hoşça hoşçakalın evet bugünkü taş kışla da saat 17.30'da 109 numaralı salonda gerçekleşecek olan İstanbul'u yaya olarak keşfetmeyi Hedefleyen bir e, toplantı var. Bu toplantı çok ilginç bir şekilde Beyoğlu ile Nişantaşı arasını ele alıyor. Beyoğlu'ndan Nişantaşı'na olan bu kamusal alanı yaya olarak keşfetmeyi ve burada yapılmak istenen kışla inşaatı, otoyollar... Ya da gelecekteki başka inşaatlara karşı bu alanında bir bakıma savunusunu kullanılarak savunusunu içeren nasıl kentte hizmet edeceğini sadece yaya erişimi açısından değil aynı zamanda etkinlikleriyle burada yer alan mahalleleri birbirine bağ bağlamasıyla şehrin tam anlamıyla bir kamusal alana dönüşmesi için daha iyi kullanılması için buradaki kamusal mekanların ve kültür tesislerinin ilginç bir deney yaşanacak e, herkesi bu toplantıya Taksim platformu davet ediyor. Evet Biraz sonra e, sevgili Vurtanyeli ile e, buluşacağız programda. E, ondan önce bir e, müzik dinleyelim. E, Linton Kibisi Johnson'dan dinliyoruz. Force of Victory. Forces of victory and the coming right through We're the forces of victory now what you gonna do They make a little dead in 1978 and they fight and they fight and they feed the stead And all our we just forward up to nothing will be And all our we just forward up to nothing will Where the forces of victory and the coming light true We're the forces of victory now What you gonna do? The dressed in red and the feeling dread The dressed in green and we're feeling need dressed in purple and dressed in yellow dressed in blue and the coming right true Where the forces of victory and the coming light true We're the forces of victory now What you're gonna do? We're coming with the army, so don't you get banned We're coming with the blade, gonna drive you in insane We're coming with the guns, and we're making the we rounds We're coming with the tank, and Babylon get bang bang bang bang bang bang bang bang bang Forces of victory, and we're coming right through Forces of victory, now what you gonna do? You call a physician for the poor opposition Them got no ammunition and them got no opposition Then You call a physician for the poor opposition Them got no ammunition and them got no opposition We're the forces of victory and we're coming right through We're the forces of victory now, what you gonna do? of Victory. Linton QVC Johnson'dan dinledik bu hareketli parçayı. Ee, şimdi <gülüyor> biraz evvel sevgili Burak Boysan'la görüşmüştük. Şimdi Mardin'e bağlanacağız ve sevgili Uğur Tanyeli'yle yeni bir konu gündeme getireceğiz. Bugünlerde çok ilginç bir video dolaşıyor internette. ilk bakışta bir mimarlık ofisi ya da bir şehir planlama e, bürosu bir şaka yapmış gibi düşünülebilir ee, biraz gümbürtülü bir müzik böyle bir gerilim e, filmi müziği eşliğinde e, bir şehir görüntüsü ortaya çıkıyor üzerine de başbakanın hayali yazılı başbakanın hayali e, dışında başka hiçbir yazı yok hiçbir başlık yok Hiçbir e, kelime yok. Ve bu e, kamera başlıyor sokaklarda dolaşmaya. Sokaklarda dolaşırken de, ve caddelerde dolaşırken de bir takım mimari yapılar görüyoruz. Böyle cam binalar, işte şeyler, kuleler, kuleler, kuleler falan. E, ve sonunda yani bu bir şey herhalde deniyor. Film bitiyor. Sonunda da altından Büyükşehir Belediyesi çıkıyor. İlginç bir görüntü var karşımızda. Oradan anlaşılıyor ki bu İstanbul'un kuzeni yapılması istenen şehrin bir şeyiyle, tasavvuruyla karşı karşıyayız. Şimdi e, Mardin'e bağlandık. E, mikrofonun öbür tarafında sevgili Uğur Tanyeli var. Merhaba Uğur. Merhaba. Merhaba. E, e, merhaba. Büyük ihtimalle görmemişsindir bu videoyu ama ben e, başlarken ilk önce onunla girdim söze. Bir video düştü. Yani herkes bu videoyu izliyor ama ne olduğunu çıkaramıyor. Böyle bir şehir görüntüsü gibi bir şey var. Arada camiler falan ezan sesleri de geliyor. Müzik. Ama müzik çok garip böyle bir şey müzik. Polisiye bir film Müziği gibi. Arada cam binalar falan var. Böyle değişik şeyden, mimarlık dergilerinden kolaj yapılmış gibi. Ama ortada hiçbir şey yok. Fikir yok, cümle yok. Yani ne amaçlanıyor, nedir bu falan. Bir inşaat görüntüsü gibi. İlk defa değil bu olay aslında. Ben şey anımsattı bana. Bedret'in dalan zamanında proje olmadan maket siparişi veren müteahhitler vardı. Yani o dönemde bu üç boyutlu canlandırma teknikleri, bilgisayar animasyonları gelişmemişti, yoktu. Onun yerine maket denen bir şey vardı ve müteahhitler belediye başkanının karşısına çıkmadan önce projeyle çıkmıyorlardı proje tabii onlar için proje dedikleri şey aslında bir görüntüydü. ve O yüzden maket hazırlatıyorlardı ve mimarlık bürolarına gelip ben arkadaşlarımı da hatırlıyorum maket hazırlayan mesela bu Hayat Regency oteli falan yapılmadan önce daha ortada proje falan yokken o yatırımcı girişimci grup bir gökdelen projesiyle mesela geliyordu. İşte başka bir şey bir gene benzer bir rezidans e, projesi yapacak olan işte şehrin merkezinde bir e, gökdelen şeklinde o da öyle maket falan yaptırıyor. Yani herkes belediye başkanı ...maketten daha yanlıyor anlıyor falan diye <gülüyor> düşünüyorduk için maketle gidiyordu. Şimdi de başbakan herhalde bu şekilde bir e, şeye e, maruz kalmış. Yani gene bir takım girişimciler kendisine maketler yerine bu sefer bir şehir e, görüntüsü hazırlamışlar. E, şaka değilse bu eğer çünkü şaka şaka da olabilir. Ben yani artık ihtiyatta davranmaktan yanayım ama neyin şaka <gülüyor> neyin gerçek olduğunu tam bilemiyorum. Şehre benzeyen bir şey var ortada. Şehre benziyor. Şehir evet. dediğimiz görüntüleri andıran hatta Şimri modern he, şehri taklit eden bir şey yapılmış. Evet. Ve bu başbakanın hayali üst başlığıyla gümbür gümbür böyle şey evet. e, polise, e, film müzikleri böyle garip bir şeyle hiç sonuna kadar en ufacık bir laf olmadan bitiyor. Bittikten sonra Arkadan böyle katlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu geliyor o da belli ki aynı ajans tarafından hazırlanmış şimdi görüntü gerçeğin yerine aldı diyebilir miyiz yani bir tuhaf bir durum değil mi bu temsil etmesi gereken şey asla temsil edilene dönüşüyor yani bu şehrin kendisiymiş gibi işlem görmeye başlıyor. Efval onun çürüktür. Türkiye'de çok yaygın bir eğilimdir ve yeni de değil bu. Uzun, uzun süredir böyle bir eğilim zaten. Uzun süreden kastım neredeyse 100 yıla aşkın süredir var olan bir eğilim bu. Resmi gerçeğinin yerine koyma hali olarak da nitelendirilebilir. Başka bir biçimde de bence nitelendirilir. Tek cümlelik projeler olarak da nitelendirilebilir. Hani bu son örneği doğrusu bilmiyorum görmedim de sadece şu anda da öğreniyorum neye benziyor. Ama benzer çok proje gördüğümüz için bu ülkede hiç şaşırtıcı bir tarafı yok bana kalsa. Gerisinde genellikle bunların tek cümleden oluşan fikirler vardır. Onlar da bir biçimde bir görsellikle temsil edilmeleri gerekir. Bazen görsellikle bile bence temsil edilmezler. Sadece sözcük olarak vardırlar. Bir cümleden ibarettirler. Hani hiçbirinin üzerinde bir emek harcanmamıştır ve bu ilginç olan tarafı bunlardan sonunda gerçek inşaatlara gidilir asıl sorun. Yani resimden sonunda gerçekliğe doğru giden bir yolun olması bana doğrusu şaşırtıcı geliyor Türkiye'de. Asıl bence belki de vahim olan mesele bu diyeceğim. Şöyle bir örnek vereyim. Kamunun bu türden Yani tek cümlelik e, projelerine e, ve onun karşıtı örneğine Hollandalıların bir Hollanda Mimarlık Enstitüsü diye bir kurumları var. Bir araştırma evet, kurumu. ve na e, NAI. nai. Evet, nai. E, bir araştırma kurumu ve müzedir. Bu e, 1900'lü yıllardan başlayarak önce koleksiyonu toplanıyor. 1970'li yıllarda ancak bir binaya kavuşup e, kurum çalışmaya başladı. Yaklaşık 70 yıl önce kurmak için uğraştılar. E, Biliyorsunuz Bizde böyle 70 yılı kimsenin uğraşacak sabrı yok. Sabahleyin e, kararı verip e, akşamleyin çalışır hale getirmek gibi... Bir eğilimimiz var çok yaygın bir biçimde. Bir. unutmak gibi bir şeyimiz Aynen. var. Yani o çalışmak deniyorsa ona çalışır hale getirilir. Onun adı çalışmaksa şayet ya da onun adı işte kendisi onun adı ne bileyim kurumsa... ...sabahtan akşama kadar düşünmekle gerçekleştirilebilir gibi gözüküyor. Bu eğilim hiç yeni değil. Vahim olanı asla ortadan kalkmıyor olması belki de. Hiç aşınmıyor... Sürekli varlığını sürdürüyor. Yeni biçimlerde defalarca karşımıza çıkıyor. İşte dediğim gibi bir mimarlık kurumunu yapmak için 70 yıl uğraşan bir ülkeyle çok daha önemli belki de bir kurumu oluşturmak için bir hafta bile düşünmeyen bir ülke arasındaki fark gibi bir şey bence. Bilemiyorum Korhan. Belki evet. de böyle bir mesele var karşımızda. Evet ilginç bir durum bu saydan. Yani çünkü görüntünün etrafında böyle şeyler de var. E, kömür havzaları Olabilir. Ee, böyle siyah bir e, moloz görüntüsü var etrafında. Yani evet. demek istiyor ki burası aslında yeşil alan orman değil. Hani Herhalde. 1453'ün reklamı gibi yani ormanın içine yapmıyoruz. Biz bunu kömür havzaları içine yapıyoruz. Demek istiyor ki o böyle pislik görüntüsü yani bir kötü bir evet. görüntü ve siyah. Oradan buna doğru geçiş yaparak biz burayı aslında insani bir alan haline getiriyoruz. Metropol haline getiriyoruz diye demek evet. istiyor gibi de olabilir. E, çok normal. Bu da bildiğimiz bir, bu yine Türkiye'de galiba kamu otoritesinin temel uygulamalarından bir tanesidir. Daima yanlış olan bir şeyin düzeltildiği doğrultusunda çalışır bu tür e, ne diyelim tek cümlelik projeler. Peki o güne bir, kadar olan evet. bir tende, yani yönetimin hiçbir sorumluluğu yoktur mesela. Tabii. Ondan sonra işte bu projeyle birdenbire düzelecektir her şey, kurtarılacaktır. Evet. Cennet olacaktır. Yani, evet. Ama bu cennet kurmak için de bir cümleden daha fazla düşünceye de ihtiyaç yoktur. Yani cennet çok kolay kurulabiliyor Türkiye'de ilginç bir biçimde. E, ya da ceh cehennem cennete çok kolay dönüştürülebiliyor. Asıl şaşırdığım ve bu ne diyeyim bu kadar e, kolay inanabilme halimizden daha mucizevi Türkiye'de hiçbir şey yok bence galiba. Evet. Şimdi bu görüntüden gerçeğe deyince benim aklıma tabii hemen şu geldi. İstanbul'un gündeminde biliyorsun Karaköy'deki bu Raimondo Daronko'nun yapmış olduğu can Karaköy Camisi ya da işte Karamustafa Paşa'nın adını mı taşır o cami? Tam adını bilmiyoruz. Karaköy Camisi. Karaköy evet. Camisi. Menderes zaman e Yıkımları zamanında Tabii. söküldü ya da yıkıldı. Birçok oradaki yapı gibi. E ve bunların bir kısmı aslında yerine başka şey konacaktı yerine falan filan hmm. ya da başka bir yere taşınacaktı. taşınacaktı. Güya. güya öyle evet. bir takım şeyler söylenmişti. Belki de öyle olacaktı. Belki de başaramadılar ama sonuçta o cami yok oldu. Bugünlerde şimdi tekrar gündeme geldi. <gülüyor> tekrar gündeme gelince bu cami yapılıyor bu sefer. Hem de böyle üniversitelerden değerli profesörlerin falan da katkısına <gülüyor> Benim aklıma şu geldi yani bir cami yapılırken E, Abdülhamit zamanında, ikinci Abdülhamit zamanında dönemin aslında ilginç mimarlarından biri seçilmiş. Evet. Raimondo, Daronko gibi. Tabii. Biraz Tabii. hani bu doğaya dönüş, Arnubo falan yenilikçi bir karakteri olan Tabii. bir bina yapılmış. Tabii. Yani madem cami yapacaksınız, yani cami yapmaya herhalde kimsenin bir itirazı yok. Cami yapılacak, okulu yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Yani şehir yaşayan bir yer. Ama evet. acaba yani buradaki canlandırma işlevi Raimondo Daronko'nun şeyini taklit etmekle mi olmalı? <Gülüyor> Yoksa acaba farklı bir öznellik şey içinde yeniden yorumlanmalı mı? Bambaşka bir şey mi olmalı? Yani bu Cami mimarisi evet. konusu zaten her zaman bu şeye çelişkileri kendi içinde içeriyor ama buradaki şeye sen ne diyorsun? Yani bu camiyi toplatıp aynısını yapabilirler mi? Birinci soru. <gülüyor> <Vallahi. gülüyor> bir şeyin taklidini yapmak mümkün müdür? Vallahi önce şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Enis Batur'un bir lafı vardı. Amerika için söylemişti ama bence Türkiye için söylenmesi evet. lazım artık. Türkiye bir şaka ama gülmek mümkün değil. Galiba durumumuz tam o hale gelmiş. Şimdi bu şeydeki Karaköy Camisi üzerine biraz küçük tarihsel bilgi vereyim. Aslında o cami kaybedilmiş bir cami biliyorsun herhalde. Evet o cami sözde sökülmüş camiyi yeniden yapacağız diyerek Menderes imarları sırasında gerçekten tahminlere göre bir İETP deposunda depolanmış bu cami. Sonra yıllar sonra Afife Hanım Hafife Batur camiyi aramaya başladı Daranko konusundaki araştırması çerçevesinde ve camiyi hiçbir yerde bulamadı ve sonunda ortaya çıktı ki caminin malzemesi kaybedilmiş. Ee, bir depodan bir cami nasıl kaybolur bunu ancak Türkiye'de <gülüyor> başarılabilir tahmin ediyorum. Ama sihirbazlık şeylerinde kaybediyorlar. Mesela mendili işte yumurtanın içine sokuyor. Bak yumurtaya dönüştü falan. Camide öyle <gülüyor> kaybolmuş olmasın? Belki bir yer i̇şte çok camide belki. Hayır komik olanı aynı yöntemle kayboluyor ve aynı yöntemle yapılabileceği de düşünülüyor. Yani <gülüyor> yumurtayı... Yoktan var. <gülüyor> <gülüyor> İllüzyon yani. Bu yoktan evet. var etmek gibi bir şey. Evet aynen. Ve mendili kaldırdıkları zaman yumurta tekrar ortaya çıkabilir zannediyorlar. Şimdi de birileri camiyi yeniden yapmaya çalışıyor. E, yapılamaz. ya yani böyle bir şey ha, tarihi e, bir film zannediyor galiba bazıları. E, sürekli ileri geri sarabiliriz. Hani Geriye sararız. Tekrar e, Raymond Dudenko'nun camisi ortaya çıkar. E, yapamayız böyle bir şey. Ha, pratik olarak yapamayız. Asıl anlamakta direndiğimiz o bence. Ama dijital teknoloji gelişti Vur son zamanlarda. Yani <gülüyor> dijital bir makineyle bir şey kopyalamak mümkün. Aynı şekilde evet. bir görüntüyü de üç boyutlu hale çevirmek de mümkün. Yeni Galiba pr öyle bak. printerlar var, üç boyutlu printerlar diyelim. Hafif böyle torna tezgahı gibi. Oradan evet. bir şey çıkabiliyor. Yani öyle bina yapan bir mimar var. Var var, tabii ki var. Yani pekala böyle gerçekten resimden resim üretmek mümkün. Bunu sonra mimarlık zannetmek mümkün. E, tarihi eser zannetmek mümkün. Tabii ki yani buna... Ee, ...inanabildikten sonra bence hiçbir sorun yok ama buradaki inanma halimizin problemli olduğunu nasıl fark etmiyoruz ben onu anlamıyorum. Böyle bir yapının Rayvando Darenko'nun yapısı olacağını düşünmek istiyoruz asıl sorun. Orada aslında kaybetti... cami olması onun daha çok öne çıkıyor. Kimsenin Tabii mimarı ki. hakkında bir takıntısı yok. Çünkü aslında evet. biraz şey olsa ben hatta şu kuşkuya bile kapıldım. E acaba yani kolay kolay bir cami e, yerinden kaldırılmaz. E, pek ha. orada da yani yıkmak için de bir neden de yok aslında. Yani orada durabilirdi o cami. Yani, boşu e, boşuna, yıkmışlar yani boşu boşuna yıkmışlar sahiden, yani. Boş boşuna yıkmışlar. Saydan yani yol genişletmek için falan da değil. Hayır, değil. Yani güzelim bir yapıyı yok etmişler saydan. Tabii hiç daha açık biçimde bence. Yani bilmiyorum ne gerekçeyle yıkıldı ama doğrusu kuşkulanmamak mümkün değil. Belki yıkılırken bile bu önemsizdir zaten. Ben oradan bir kuşkuya yapıyorum. kapılıyorum. Evet bence mümkün. Camiye benzemediği bence. için yıktılar belki. Tabii bence mümkün. Yani bir zamanlar o camiye benzemediği yıkılmış olan şey bugün cami olduğu için aslında sadece yapılmak evet, evet. isteniyor. Kendi yani belleğini bana... bile unutuyor. Yani burada yıkan güç evet. aslında ihya da yıkım gibi evet. asla bir kesinlik içeren bir hakikat içeren bir şey. Yani aslında deneysellik içermeyen kritik bir sorgulama içermeyen çok, bir şey. Çok. Nasıl yıkarken şuraya açıda işte çakıl taşını atıyor Menderes. Şuraya kadar evet. verin diyor. Yıkıyorlar. İhya da öyle düşünmeden gerçekleşen böyle bir Otomat zihniyeti aslında. Evet, bence zaten aynı şeyin simetriyinden söz ediyoruz. Deminki hani o yumurtayı mendilden çıkarma ve kaybetmeden bunun da çok farkı yok. Aynı şey. o ya Ötekine inanan, ötekini yapan bunu da yapabileceğini düşünüyor. ya Çünkü biraz önce senin de dediğin gibi o yapının zaten ortadan kaldırılması bile hiçbir gereklilikle açıklanabilir gibi gözükmüyor. Çünkü meydanın kenarında duruyor zaten o. Meydanın genişletilmesine bile bir yararı yok. Yolun genişletilmesine. Yok. O dönemde e, yani şimdi bilemediğimiz ama doğrusu e, epik kuşku çekici bir biçimde ortadan kaldırıldığını düşünebiliriz. E, ama o dönemde böyle ortadan kaldırılan çok şey var. Evet yani evet sadece bu tabii, değil. Tabii. Simkeşhane mesela böyle ille de yolu genişleteceğiz deyip 18. yüzyılda bu sordan yıkılıyor ve İstanbul'da o zamanlar profesörlerden, mimarlardan gayet yaygın bir biçimde destek de görüyor yıkılması. Yani hiçbir önemi yoktur zaten yıkılabilir diyerek hani onu ortadan kolayca kaldırma izinleri alınabiliyor. Bir grup insan gerçekten içinde rahmetli canseverinde bulunduğu bir grup insan yıkılmasına direniyorlar bu Simkeşhane'nin Beyazıt'taki ama başaramıyorlar. Yarısı kesilip atılıyor ve yine değersiz olduğu gerekçesiyle. Evet. Pedrettin yani. Dalan yıkımları da bütün hal işte kaç tabii. tane... Tabii. <gülüyor> Değersizdi bunlar diye yıkıldılar. Yapıyı yok tabii. ettiler. Evet. İlgitçiler bu şey sırasında da zaten e, Karaköy'den topaneye olan yıkımlar sırasında tabii çeşmeler Hı -hı. falan da gidiyor fakat tabii. işte çeşmeleri onarıyoruz falan diye kampanyalar yapılıyor. Bizden toplanan vergilerle işte diyelim e, bu çeşme onarımlarını yapıyor belediyeler. Yani böyle parlak e, yüzeyleri taraklıyorlar falan ya böyle şeylere tabii. bütçeler ayrılıyor ama bir taraftan da bu sökül olan Çeşmeler hepsi yığılmış vaziyette bir çöplükte duruyordu. Ben e, gördüm şeyde e, Feriköy tarafında e, hmm. orada bir büyük e, belediye arazisi var. Oraya yığmışlar bu mermer parçaları. Ve kimse onlara ilgilenmiyor. Üzerinde de dozer falan dolaşıyor. Yeni hurdalar atıyor üstüne falan. Doğru. Ben oradan güç bela bir çeşmeyi kurtardım. O silahtar Yahya Efendi çeşmesi. Şimdi şeyde evet, duruyor. Biliyorum. Kabataş'ta motor iskesinin tam karşısındaki duvarın üstüne yapışmış duruyor. Evet. Gerçi tabelası silindiği için artık okunamıyor ama... Ee, şimdi mesela orada o kadar çeşme varken Evet gidip oradaki çeşmelerin üstünü taraklayarak işte kurtarıyoruz evet. çeşmeleri diye kampanya yapmanın alemine. Yani bir vatandaş gidip oradan bir çeşmeyi alıp kurtarabiliyorsa kendi parasıyla evet. belediyenin bunu haydi haydi yapması lazım Tabii ama ki. hiç umurunda bile değil. Yani unutkanlık o, o seviyeye gelmiş ki e, şey yok yani hiçbir... Ee, şey yok ama nasılsa taklidini yaparız eğer, isterlerse bir yani, gün. Bir de gerçek bir proje üretmek yerine gerçekten böyle e, proje niteliğinde olmayan resimler yapma hali daha fazla prim yapıyor anladığım kadarıyla. Yani gerçek bir diyelim ki o Karaköy'deki caminin yerine başka bir cami yapsınlar ille de bu, bu kadar önemli bir hayati bir kayıp olarak düşünülüyorsa e, hayır böyle bir şey düşünülmüyor. Ötekinin orada bir kopyasını yapmak e, daha hayati gerçek bir işte çeşmeyi yeni Yeniden kurmak yerine evet. sahte çeşmeler yapmak, sahte ne diyelim kışlalar yapmak gayet yaygın bir alışkanlık. Hiç yeni değil. Yıkmak, yıkanlar aynı insanlar, yapanlar aynı insanlar. Yani biz bunu açık biçimde bence görmek zorundayız. Aynı işleyişin insanları. iki farklı evet. tezahürü. Evet aynen simetrik. Bence yıkım da de... yapılabilir aslında ihya da yapılabilir tabii, tabii, tabii, tabii ki. Evet, Sorgulayıcı tabii. bir deneysel bir sürecin içinde ama bu sorgusuz sualsiz yıkmak Ve sorgusuz sualsiz e, yeniden taklidini inşa etmek e, bambaşka bir şey. Yani bu şeyi aslında düşünce alanını kapatmak gibi bir şey. E, Şeyle e, hiçbir zaman gidiş geliş içermiyor. Yani dünyayla, hayatla bir gidiş geliş yani bir sorgulayıcı bir kentle ilişki içermediği için sadece tabii. basitçe bürokratik bir ihale sürecinin teknik şartnamesinin bir konusu haline getiriyor bu e, hangi kabuğu. ...hangi kolaylıkla yıkıyorsak o kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve yapıyoruz da gerçekten yapılıyor, o kolaylıkla yapılıyor. Ama sorun şu ki aslında kaybetmiş oluyoruz. Evet. Aslında fark etmediğimiz, gerçekten ortada yumurtana falan olmadığı, ortada bir sihirbazlık eyleminden <gülüyor> başka hiçbir şey yok. Ve bir sihirbazlık eylemi ne kadar entelektüel derinlik içeriyorsa bu da o kadar evet. bence entelektüel evet, derinlik içeriyor. Buradan güzel bir sonuca geldik. Hı. Evet, sihirbaz olayın farkındadır aslında. Yani yaptığı numarayı bilir. Sihirbaz <gülüyor> numarasını unutuyorsa bir tuhaflık var demektir a, bu işte. A, bence evet. Bence Türkiye'deki durum sihirbazların gerçekten sihirbaz olduklarını bilmiyor olmaları. Onlar olağan bir iş yaptıklarını düşünüyorlar. <gülüyor> bence Türkiye'deki sorun sihirbazlar sihirbazlık yaptıklarını fark etmiyorlar. İnanıyorlar evet. değil mi? Aynı seyirciler evet. gibi kendi yaptıkları evet. şöyle evet. de inanıyor. <gülüyor> ya, ya zaten bu, bu, bu, naifliği üreten de bu galiba. Ortamdaki evet. bu korkunç naifliği Türkiye'ye ne diyelim... E, Belki yüz yıldır <gülüyor> isabet etmiş olan bu naiflik halini galiba sürdürülebilir planda bu. Herkes evet. inanıyor bunun çünkü gerçekten. Evet. Sihirbazlık değil de hayatın da kendisi olduğunu Evet sevgili Uhtangeli çok teşekkür ederiz programa bu güzel katkıların için. Ben bir programın ederim. daha biz sonuna geldik. Mardin'de şu anda hava nasıl güzel mi? Güzel. E, e, belki İstanbul'dan daha mutlu bir e, şehirde şu anda bulunuyorsun. Oradaki e, çalışmalarında başarılar. E, görüşmek dileğiyle. hoşça kal Çok teşekkürler. İyi günler. Evet. Metropolitikanın sonuna geldik. E, bugün e, Taşkışla'daki saat 17.30'daki Yürünebilir İstanbul ve bu, bu bağlamda Taksim Geçisi'nde ele alınacağı toplantıyı bir kere daha duyurmak istiyorum. Ve program destekçilerimize de Ayşe ve Ahmet Utku'ya da teşekkür ediyorum. Ee, tekrar haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman Bol, bol, bol, bol. Tabii yürüyüşe çıkalım. Azwer Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus geliyor. Yani. Açık Radyo program destekçisi olun.